Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Hakem bin Ebu'l As radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın amcası, Ebu Sufyan'ın amcasının oğlu, Emevi halifesi 1. Mervan'ın babası olan İslamiyeti kabul etmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet edenler arasında yer alıyordu. Mekke'nin fethi sırasında Müslüman oldu ve daha sonra Medine'ye giderek orada bir müddet kaldı. Hakem bin Ebul As radıyallahu anh Medine'de kaldığı süre zarfında Resulullah'ı incitecek bazı davranışlarda bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşünü ve hareketlerini alaylı şekilde taklit eden kapısını dinleyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikler hakkında bazı sahabilere verdiği özel bilgileri etrafa yayan Hakem bin Ebu'l-As bütün ahlak dışı davranışları sebebiyle Allah Resulü tarafından Taif'e sürüldü. Hakemin Taif'teki sürgün hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar devam etti. Halife Ebubekir radıyallahu anha ve ardından Hazreti Ömer radıyallahu anha hakemi Medine'ye getirmeleri yolunda teklifte bulunulduysa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sürgüne gönderdiği bir kimseyi geri getiremeyeceklerini söyleyerek kabul etmediler. Hakem bin Ebul As'ın Taif'te uzunca bir müddet sürdüğü hayatı Hz. Osman radıyallahu anh'ın halifeliğine kadar devam etti. Hz. Osman radıyallahu anh halife olunca amcası hakemi Taif'ten Medine'ye çağırdı ve ayrıca kendisine yüz bin dirhem verdi. Hakemi geri çağırmasının yanlış bir davranış olduğu söylenince de Peygamber Efendimiz aleyhisselam hayattayken amcasının geri getirilmesi hususunda ondan söz aldığını ileri sürdü. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bu tutumu daha sonra kendisine karşı ayaklanacak olan muhalifler tarafından yüksek sesle dile getirdikleri eleştiri konusu olmuştur. Hakem bin Ebu'l-As, Hazreti Osman radıyallahu anh'a karşı başlatılacak İsyan hareketinden birkaç ay önce Medine'de vefat etti. Hazreti Osman radıyallahu an hakemin ölümünden sonra mezarını üzerine bir mahfaza örterek koruma altına aldı.